Allahu minasheitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve salam Allah'a Rasulüne Muhammed'e ve onun İbn Abbas ve seleften başkaları bu isimleri Nuh kavminin salih insanlar olduğunu zikrettiler. Sonra imsallerini yaptılar. Dün bahsetmiştik, eee Nuh aleyhisselamın kavmindeki "Vadisu vayagdi'uk ve nasra la tazalluna ahetekum ve la udna ve la suan ve la ve nasra." Adı olan müşrikler ilahlarına, putlarına bağlılıklarını ortaya koymuşlardı. <gülüyor> bu isimlerin de salih insanların o kavimdeki salihlerin adları olduğunu i̇bn Abbas bize haber veriyordu, Buhar rivayet etmişti. Evet. Sonra timsalini yaptılar, Bunun zaman sonra da onlara ibadet ettiler. Buhar bunu sah sahihinde, tabir-i iblancı rivayet ettiler. Enbiyaların kabirlerini mescit edinenlere lanet etmesi bu illetin sıhhatini açıklıyor. Malum diyor ki enbiyaların kabirleri necis sayılmaz. Burada duralım bir dakika. Neyin illetini açıklıyor? Dün neyin illetinden bahsetti? kabirlerde namaz veya kabirlerin inşası niye haram kılınmıştı kabirlerinin üzerine mescid? İlleti buydu. Şirkin kapısını açıyordu. Şirk böyle başlıyordu. Diyor ki bu bahsettiğimiz ayet ve bu ayetin tefsirinde seleften gelen rivayetler neyin sıhhatini gösteriyor? Aleykümselam. Beyan ettiğimiz illetin sıhhatini gösteriyor diye. Devam. En Özür dilerim. En son ne demişti? La yakunu turabuha necesen. Değil mi? Peygamberlerin kabirleri ne olmaz? Necis olmaz. Şimdi hadisi oku inşallah. Kendi nefsi için Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın kabrime ibadet edilen put kılma. Dur burada. kabrimi ibadet edilen put kılma. E peygamberin kabri nasıl put olur yani? Peygamberin kabri orası öyle mi? Ama insanlar gidip ibadet ediyorsalar bu peygamberin kabri de olsa müsemma'da onun adı ne oluyor? Put oluyor. Evet. Anlaşıldı ki bu nehi tıpkı güneş doğarken, gıza batarken namaz kılmaktaki gibi kötülüğün önünün alınması için yapılan bir nehidir. Evet. Ta ki bazı saatlerde sadece Allah için namaz kılsın ve sadece ona dua etsin. Ta ki olur da bu saatlerde onların namazı ve dualarına benzer diye böyle bir nehi gelmiştir. Evet. Bu iki... İş karışabilir. Çünkü insanlardan bazıları güneşe, yıldızlara ve diğerlerine secdede ve doğada bulunurlar. Ya da diğer ibadet çeşitlerinde. Hı -hı. Bu şirkin en büyük sebeplerindendir ki, öncekilerden ve son ikilerden büyük sapmıştır. Ta ki kendilerini İslam'a listet edenlere Burasında duralım. Hani bu evvelkilerin ve sonrakilerin arkadan gelenlerin hepsinin ortak dir ki, Hatta diyor, o kadar şey oldu ki, o kadar yayıldı ki kendini İslam'a nispet edenler dahi bu şirke e, düştüler ve İslam müsemmasının dışarısına çıktılar. Devam. Bazı meşhurlar, bazı tasnifler bile yaptılar müşriklerin bu mezhebi için. Ebu Maşer Belahi, Sabit Bin Kurre ve benzeri gibi şirke girip, savukta cidde iman ederek kendilerini kitaba nispet edenlerden bazı bölgede. Evet. Allah'ın şu sözünde buyurduğu gibi kitap kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Onlar cifte ve sağlığına iman etmişler. Ha burada duralım şimdi. Burada yani bizim inancımız, itikadımız piyasadaki insanların bize muhalefetleri bize itirazları çıkışlarına çok büyük bir reddiye var. O da nedir? Dikkat ediyorsanız naklettiği sözde ne dedi? Bazı meşhur musannifler dahi var diyor. Bazı meşhur musannifler var. Kitap telif etmişler. Neydi? Şirk hakkında. Şirk dediği de bu kabircilikle alakalı kitaplar. Kim? evime Aşaral Belakı ve Thabit İbni Kurra ve benzerleri. Dikkat ediyorsanız muayyen şahısların isimlerini veriyor. Yani bu alimlere kendilerini tabi kıldıklarını iddia eden insanlar. Muhammed İbni Abdi Vahab ibn Kaym İbni Teymiye piyasada gezen, Allah'ın bütün düşmanlarına Müslüman diyen, hatta Ahmet Necdet Sezer'e ulul Emirdir diyen sapıklar var piyasada. Ona itaat etmek vaciptir diyen, bir çuval sakallı olan göbeğine kadar sakalı, bir de etiketi olan Medine Şeriat Üniversitesi mezunu, elinde de diploma var. Adam ne diyor? Ben diyor işte bu imamların izinden yürüyorum, peşinden yürüyorum. Ama işte diyor imamımız, e, bugünkü imamımız Ahmet Necdet Sezer'dir diyor. O dönemde ben kendim konuştum böyle söylüyordum. E, bu gibi insanlar, bu şeyhları, bu alimleri gerçekten <gülüyor> hıkadırmamış, anlayamamış insanlar. Açık bir şekilde göreceksiniz ki Ebu Meşer el-Belahi ve Thabit ibn Kurre gibi muayyen şahısların isimlerini zikrediyor. tavuta ve cibde iman ettiklerini bunlar tabi kendilerini İslam'a nispet eden adamlar. Onun altını da çizelim. Kendileri namaz kılan sofi adamlar o dönemdeki. Onların isimlerini vererekten bunların şirkliğine girdiğinden bahsediyor. Tabii, e, siz bunları zikrettiğiniz zaman bugüne kadar hiç muayyen tekfir yapmamış diyen adamların şöyle dediğini göreceksiniz. Tam yapmış da bir elin on parmağını geçmez. Sanki alimler oturup kendi dönemlerinde yeryüzünde kim yaşıyorsa hepsinin iman şeceresini çıkarıyorlar. İşte 500 bin insan var bunlar kafir isimleri. İşte 300 bin tane de Müslümanlar bunlar da isimleri. Yani hiçbir alim oturup bununla uğraşmaz. Aklı başında kimse de bunu iddia etmez uğraştıklarını. Yani de, alimler asılları verirler, ölçütleri verirler artık iş o asılları verir uygun olan vakte zamana yere tatbik etmektir. O da bizim işimizdir. Tabii Nisa suresi 51. ayette burada delil olarak getirdi. Yöminune bil cipt ve tavut değil mi? Tavut'ta vacipte iman ediyorlar. Ee, burada İmam Beygavi tefsirinde bu ayetin tefsirinde ikrime dedi ki diyor bunlar müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiği iki puttu diyor ama çok zayıf bir tevil. Ebu Ubeyde'den getiriyor bu ikisi diyor. Yani Cipt ve Tavut Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin ortak adıdır diyor. Sonra e, Ömer'den gelmiş cipt kahindir diyor. Ömer radıyallahu anhu. Tağut sihirbazdır diyor. Said İbni Cubeyr ve Ebu Ali'den de gelmiş. Cipt'in sihirbaz olduğunu söylemiş. Tağut'un ise kahin olduğunu belirtmiş. Aynı şekilde bu Kuvvetli olan ki ayet Nisa 60. ayetin uzun sebebiyle bağlantısı olan bir rivayette sahih bir rivayette Kâb ibn Eşref'in tâğut olduğunu söylemiş. Hatırlıyorsanız Alem tara ilerlediğine göre "Ennahu Onlar tâğutta muhakeme olmak istiyorlar. Ayetin niye nazul olmuştu? Bir Yahudi olan Kâb ibn Eşref'e muhakeme olmak isteyen münafık hakkında. Bu ayette tabi hani hükümle, mahkemeyle bunlarla alakalı hükümler var ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Orada neresi? Kabe İbni Eşref gibi yaşayan bir adama Allah tağut adını veriyor. Kabe İbni Eşref gibi etten kemikten yaşayan bir insana ee, tağut adını veriyor. Bugün niceleri var. Tağut genel bir isimdir. Hiçbir insan Tamam işte Recep Tayyip Erdoğan bugün ibadet edilen biri, işte Deniz Baykal'ı ibadet edilen biri de bunlara tavut denmez diyemeyiz. Tağut genel isim piyasada böyleleri de var. Onlara da bir reddiyedir aslında bu belirttiğimiz nokta. Allah yaşayan birini peygamberin dönemindeki o dönemdeki bir küfrün imamını tavut olarak isimlendiriyor. Tabi bu ayetin tefsilinde e, seleften gelen bu farklı farklı e, teviller Allah en doğrusunu bilendir. Ama kuvvetli görüş ciftin sihirle alakalı olmasıdır ki aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadis var Ahmet Müsnedi'nde Ebu Davut Süneni'nde Tabaran'da Mu'cimül Kubra'da takriz etmiş hadisi hadiste e, o üç tane şey sayıyor dediği e, sihri uğurla alakalı olan bir kısmı tıra dediği e, Araplar o dönemde cahili Araplar kuşları şey yaparlarmış böyle havaya atarlarmış bir şeye hükmedeceği zaman kahinler böyle havaya atarlarmış kuş ne tarafa uçuyorsa ona göre bir anlam çıkartırlarmış kanatlarını nereye çırpıyorsa her demek ki bu iş hayırdır mesela sağa gidiyor o zaman bu işin yapılması lazım sola gidiyorsa şerdir yapılmaması lazım gibi e, Turuka dedikleri de şöyle o dönemdeki kahinler yere böyle şeyler çiziyorlarmış e, toprağa yollar böyle şeyler çiziyorlarmış bakıyorlarmış yani Hangi rüzgar hangi yöne değiştirecek yolu falan. Bunlar hüküm ediyorlarmış. Böyle garip garip işler. Bunlar sihrin çeşitleri olarak geçiyor kitaplarda. Peygamber ne diyor hadiste bunlara? Minel ciddi. Bunlar neydenmiş? Ciptenmiş. Demek ki seleften ciptin sihirbaz olduğuna dair gelen rivayetler kuvvetli. Yani bu tevil daha tutarlı bir tevil. Tavutun zaten malum. Allah'tan başka ibadet edilen fahuva radun bihe. Buna da razı olan herkes olduğunu beyan etmiştik daha önceleri zaten. Devam. Şeyh'in sözü bitti, Allah sana rahmet etsin, şu imamın sözüne bak. O ki Allah'ın bazılarının kalbine muayene tekbilsizliği attığı ve kendilerini onun nispet ettikleri imam. Duralım, o, bu sözleri kimden nakletti? Hmm. İbnül Kayymi Rahimeullah'tan. Muhammed İbn Abdül az önce o söylediğimiz Ebu Menşer el-Belafi ve Thabit İbn Kurre, kimin döneminde yaşamış? İbnül Kayymi Rahimeullah'ın döneminde. Onun sözünü naklediyor ve sonra da ne diyor Muhammed İbn Abdül bak ey kardeşim Allah'ın kalbine hastalık attığı diyor az önce de ne demişti hatırlayın dünkü derste kendisini ona nispet eden ve Allah'ın kalbine muayyen tekfirsizliği attığı kimler demişti adâ ettiğin dinin düşmanları demişti burada da diyor Allah kalbine onlara hastalık atmış ve kendilerini bu imama nispet ediyorlar bir de kalkıyorlar diyorlar ki muayyen tekfir hatta bidattır diyen böyle ahmaklar cahiller var şimdi devam edelim ikinci örneğini getirecek zaten nasıl da Bahrettin Razi gibi şafilerin büyüklerinden bir imamın ve bir ve meşhur taslifleri olanları zikrederek onların İslam'dan itikat ettiklerini belirtti. Şeyh Bahrettin Razi Keremlizar evetlesinde zikretti. Burada zikredilen taslifini belirterek dedi ki bu Müslümanların ittifak ettiği sarif ve açık bir ziddettir. Şeyh'in bu sözü gelecek kişi duralım şimdi. Bu fahr Razı Razi bildiğimiz Razi. Tefsir Ülke 1'in yazarı olan imam şey Şafirler'in büyüklerinden. Yani Razi'nin tefsiri diğer ayetlerin tefsirine bakıldığı zaman çok müfit görünüyor. açıdan zaten mutezir, hani o akıma çok yakın olduğu için Lugat'ı da çok kuvvetli. Kendisi tefsirinde diğer bölümlerde böyle çok belli etmiyor da şu şey ayetleri var. Yıldızlarla ilgili ayetler var. Bir oranın tefsirine bakın göreceksiniz böyle acayip acayip görüşleri var. Hatta Cübbeli Ahmet ondan nakil yapıyordu. Bak bizim işte so so şeyimiz selefimiz var diyor işte geçmişimiz var bizim alimlerimiz de bizim gibi düşünmüş delili yok deyip duruyorlar bize diyor bak Fahri Razi de böyle anlamış diyor Fahri Razi İbn-i tekfir etmiş bu da Mecmuatül Fetavada birazdan yeri de gelecek zaten sadece burada zikretti dile getirdi bu diyor ki Müslümanların ittifakıyla sarih bir riddettir ama tabi yazdığı kitap da şöyle bir kitap, yıldızlara ibadet etmenin faziletini anlatan bir kitap yani yazdığı kitap ama tabi Fahr-ı Razi yıldızlara ibadet edin demiyor, onu İbn-i Teymiye naklediyor. Şimdi fahr Razi yıldızların yeryüzündeki tesirini anlatıyor. Yıldızların insan ona teslimini anlatınca bunu ne sayıyor i̇bn dini semiye ibadet olarak yıldızlara ibadet olarak telaffuz ettiği için diyor kendisi yıldızlara ibadetin faziletini kitap tas tasnif etmiş diyor. Onun da zaten felsefe okuması hasabıyla Fahru'r-Razi'nin bu bu yıldızcılık falan filan bu gibi şeylere de bulaşmış. O yüzden İbnü't-Teymiye de o dönemde diyor ki küfretmiştir. Kafir olmuştur Müslümanların ittifakıyla. Ama devamında şöyle diyor: Fe innehu fatta yani belki diyor tövbe etmiştir. Bakın İbn-i Teymiye bunu Muhittin i̇bn Arabi için de kullanır. Muhittin İbn-i Arabi'ye kafir der, ona kafir demeyene kafir der. Böyle çok şey ifadeler kullanır. Belki diyor tövbe etmiştir sonra daha. Ama son hali budur diyor. Bu da şunu gösteriyor. Bazen hani İglak denen mesele var ya. insanın aklının gitmesi meselesi. Ki çoğu tasavvuf vehli için aslında alimler bunu da getiriyorlar. Mesela Beyazıt el-Bestami için. İbn-i Teymiye, Hallacı Mansur da soruyorlar. Onu da soruyorlar. Diyor ki bu gibi insanların çoğunda diyor mecnunluk vardı diyor. Şeytan bunları çarptığı için bazen akılları kapanıyordu. Şeytan bunların dilinden, saramlığın dilinden konuştuğu gibi bunların dilinden konuşuyordu. Bu küfür sözleri o zaman söylüyordular. Hatta diyor senedi bilinmemekle beraber şunlar da nakledilmiştir diyor. Beyazıt Beslami diyormuş ki benden küfür söz sadır olursa beni tekfir edin benim aklım başında değil o anlarda diyormuş. Yani böyle de rivayetler var. Allahu Alem. Yani Allah en iyisini bilendir. O yüzden İbn-i sonunda diyor. Belki tövbe etmiştir. Belki hani şunla söylemiştir. Ama bu sözü söylüyorsa bu sabitse Müslümanların ittifakıyla nedir bu? Kafirdir diyor. Devam. Yine iyi şey düşün. La-u-zaro-menat ile ilgili müşrikleri yaptıkları ile birleştirikini bir aynı gibi kılmasını Zat ve Eman Hatice Hakkı'ndaki sözünü de Bu türlü sadece ağaç edinmedik edinmedeki benzerliklerinden dolayıdır. Eğer bu şifrin aynısını bizzat iyi olur? Dün işlemiştik değil mi? Zat-ı Envat meselesini ne dedik biz? Dün her zaman teşbih edilen şey, benzetilen şey birebir misli denkliği gerektirmiyordu. Zaten ümmetin selefi de geçmiş bütün alimler de Zat-ı telakki etmişlerdi? Küçük şey Niye? Teberrüktü. Teberrü meşru olan Haram olan, olan kısmını dün anlattık. Öyle değil mi? Kısımlara ayırdık. Burada tekrar ediyor onu. Bak da diyor, nasıl da diyor. Zaten M. Vat meselesinde sakındırmak için böyle söylemişti. Aynı şekilde diğer meseleleri hepsini çok iyi tefekkür ediyor Burada dikkat çekmek için. Zaten anlatmıştı hepsini geçen bölümlerde. Burada bizim dikkatimizi çekmeye, Naslar üzerine tefekkür etmeye bizi çağırıyor. Bakın Nasları bilmek yetmez. Naslar üzerine çok tefekkür etmemiz lazım. Hatta bir kısa anlatıyorlar ya, ben daha önce de anlatmıştım belki hatırlarsanız. İmam Şafi, İmam Ahmet'e, İmam Ahmet, İmam Şafi'ye misafir olmuş ya, İmam Ahmet'e o sıra zarfında misafirken, geceliğin namaza kalkmıyor, suyu kullanmıyor, hizmetçisi de soruyor. Hani sen, senin için salih dediler, sen suyu kullanmamışsın, hani nasıl oluyor bu iş deyince, Sabaha kadar diyor, Ahmet'le tartıştığımız, Şafir'le tartıştığımız meseleleri fıkh ettim diyor. Sabah kadar nasları tefekkür ettim. En sonunda diyor, birkaç ihtilafımızı çözdük diyor. Yani Nasr'ta ona kapalı kalan taraf, diğerine kalan, kapalı kalan tarafı açığa çıkarınca ne yaptılar? Meseleyi daha iyi fehmettiler. O yüzden biz de Müslümanlar olarak, hani zaten var, hadisi biliyoruz deyip geçmeyin. Allah rızası için bütün Nasr'ı ne yapmamız lazım? Tekrar tekrar birçok bir bakış açısından değerlendirerekten de nasları tekrardan fıkartmaya çalışmamız lazım. Evet. Bu sorudan sonra kalbinde hastalık olanın bu imam ve bu, mes bu meselede başka bir sözü geçirir. Yani bu artık günümüzdeki bu az önce zikrettiğim dersin başındaki sapıklara söylediği söz. Yani artık diyor bu kadar sözden sonra hala kalkıp bunu söyleyebiliyorlar mı? Hala kendini şeyhan nispet edip de o saçma sapan itikatlarını. Ya bugün kendini mesela İbri Teymiye'ye nispet edip de ben Deniz Baykal'a kafir diyemem, ona bir alemin kafir demesi lazım diyen, alim diye piyasada gezen cahiller var yani. Bunlar insanları ne yapıyorlar? Cahiller, dallu fa adallu, hem satıyorlar hem de saptırıyorlar. Onun gibilerinin kalplerindeki hastalığı, delil aldıkları şeyin sözünü burada dıkleteceğim. Dedi ki İbri Teymiye, ben insanların muayyen tekfir, tefsihi ve tedbiden en çok nehyeden vermedim. Ancak eğer o muayetleri salih ücreti kaynağı olmuş ise bazen kafir, bazen fasık, bazen asi olur. Şimdi bitti. bitti. Şimdi diyor ki onlar diyor bu hastalığa sattılar ama durup dururken de değil. Adamlar, Allah aralarında Allah razı etmek isteyen insanlar olabilir ama her zaman iyi niyet ne yapmıyor? Kişiyi cennete götürmüyor, kurtarmıyor. Kendilerine delil aldıkları da Mecmuatül Feteva'nın 3. cildinde 229. sayfada geçen bu sözdü diyor ki ben insanları en çok neyden neyye denip tebdi' yani bidatçı diye isimlendirmek yani adam bir tane bidat işlemiş ona bidatçı demek ev tavsik ya da adam fısk işlemiş adama fasık demek ev tek e, masiye ya da adam günah işlemiş ona günahkar adını vermek veya tekfir olsun adam küfür işlemiş adamın küfür vermek bunların hepsi diyor eğer hüccet ikamesi olduysa diyor mümkündür eğer hüccet diyor ikame olunduysa ne olur diyor? Bu isimleri alırlar diyor. Hüccet ikamı olduysa bu isimleri alırlar. Şimdi burada biraz bunu açacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Hani şeyh burada neyi kastetti? Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmetullah. Allah ona rahmet etsin. Bu ikametül hücceden neyi irade etti? Onu inşallah anlatmaya çalışacağız. Ee, bakın şöyle bir dipnot düşerek devam edeyim söyleyeceğim inşallah. Şeyhülislam İbn-i en iyi anlayanlar Şeyh Muhammed İbn Abdülfahat ve torunlarıdır. Neden? Çünkü İbn-i zaten eserlerini toparlayan, bu kadar neşreden onlardır. İbn-i eserleri yok olmaya yüz tutmuştur bir dönemde. İnsanlar hani onu kötüledikleri, sofiler bir arada devlet başkanı, mutezileler falan devlet başkanı olunca, bunun İbn-i Teymiye olan düşmanlıklarından dolayı zaten eserlerini yok etmeye çalışmışlar. Zaten elimizde bütün eserleri yok. İmam Zeheb diyor ki, İbn-i Teymiye'nin diyor bin tane eserini toplamıştım diyor kitabe bin tane ee, bir sandukaya toplamış onları ve diyor toplamaya da devam ederken hala daha görmediğim bilmediğim eserleri çıkıyor diyor hala daha haberim olmayan eserleri İbn-i Teymiye'nin eseri var tabi maalesef problem bir de şu alimin sözü başı ve sonu okunmadan okununca idrak edilemiyor algılanamıyor anlaşılamıyor Şimdi İbn-i mesela bidat ehlinin tekfirini konuşuyor. Nedir bidat ehli? Anlattık. İşte büyük günah işleyen kafirdir diyen hariciler mesela. Öyle değil mi? Bir bidat attılar ortaya. Yani. Veya işte iman şeydir, tasdiktir, amel imanın müsemması şeyi muhtevası içerisinde değildir diyen mürciye. Bu da bir bidat. Değil mi? Selefin yapmadığı bir tanı. Bunların tekfirini konuşuyor şey. Şeyhul İslam. İşte orada izaretül şüphede den bahsediyor. Şüphelerin gitmesi, engellerin kalkması. Ama onu okuyan arkadaşın kalbindeki hastalıktan dolayı onu nereye getiriyor, tatbik ediyor? Mesela Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşitini sarfetmek meselesine. Zaten ondan bahsedeceğiz inşallah. Yani alimlerin sözlerini yerli yerinde kullanmıyor. E peki o alimin sözünü biz nasıl kimle anlayacağız? Yine, yine onun kitaplarını bilen, baştan sona tahlil etmiş. Bakın bu şartı getiriyorum ha. Yani ben şu anda İbn-i Teymiye'yi anlatıyorum size ama ben bütün kitaplarını tahlil etmiş dedim. E o zaman şimdi dedin ki bütün kitaplarını tahlil eden adam onun hakkında konuşması lazım. Sen hangi cüretle konuşuyorsun? Biz de Şeyh Muhammed İbn-i abdül anlayışı üzerinden konuşuyoruz. Onu naklediyoruz çünkü o İbn-i Teymiye'yi en iyi anlayan insanlardan bir tanesi. Torunları da bununla beraber İbn-i Teymiye'nin usulünün, menhecinin... Gerek iman küfür meselelerine, gerek Esma sıfat meselelerine, hangi meselede olursa olsun en iyi anlayan, idrak eden insanlarda. O yüzden Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın bir talebesi var. Ab, Abdullah, Ahmet İbni Abdülkerim, özür dilerim. Ab, Ahmet İbni Abdülkerim kendi talebesi. Bir dönem okutmuş bazı şeyleri ona. Öğrettikten sonra Şeyh Muhammed'in menheci şöyleydi davetini yaymakta. Kendisi bir medresesi vardı, talebe yetiştirdi. Her tarafa talebeler gönderdi. Daveti yaymak için. Hatta Muhammed İbn-i Suğuda beyat ederken, beyat verirken, kendisine tevhid devletini ikame ederken, şu şartla veriyor, davetçileri destekleyecek, finanse edecek. Yani her tarafa davetçi gönderecek, ilim talebesi yetiştirecek. İşte uç kasabalar var, devletin uç köyleri var. Oralara gidecek, hem askerlere eğitecek, hem çocukları, hem kadınları, her birini tevhidi talim ettirecek ki davet yaysın ki bunun sonucunda Allah hamdolsun çok kısa bir dönemde Koca Necid bölgesine Suudi Arabistan bölgesine tevhid davetini ulaştırdılar hatta bakın şahın buraya kadar gelmiş tasavvuşçular dinlerini bilmezler ama e, Muhammed İbn-i çok iyi bilirler ne iş yaptığını ne anlattığını neleri yıktığını polis bile ne diyor ya bu Muhammed İbn-i iyiymiş ama diyor bulduğu bütün türbelerin üzerinden şey geçirmiş diyor Yıkmış yani. Bugünkü ibareyle bul özel geçmiş. Hani polislerin bile derdi o adamlar. Adam hani bildiğiniz ilim okuduğu yer yani gösteriyorlar, belgeselini yapmışlar. İlim okuduğu yer çölün ortasında şu kadar bir penceresi olan bir ev. Şu kadar bir pencere var oradan ışık giriyor gündüz vakti. O giren, o pencereden içeri giren ışıkla kitapları okuyup ezberleyen biridir yani. Çölün ortasında bu kadar zor imkanlarla bu kadar zor olanaklar altında Allah'ın dinini talim etmeye çalışmışlar. O yüzden onların anlayışı bizim için esastır. Onların anlayışı bizim için İbn-i anlamakta bir metoptur, menheçtir. Ee, Muhammed İbn-i Abdülrahab, Ahmet i̇bn Abdülkerim'i şeye gönderdiği zaman davete Ahmet i̇bn Abdülkerim İbn-i bazı sözlerini okuyor. Bu sözü az önce nakletti ya ben en çok nehyeden insanım insanlar tebcihi tepsi ve bu sözü işgal olunca mektup yazıyor, şeyhine soruyor. Ben diyor kafam karıştı, bu meseleyi anlamadım. Bana izah eder misin? O da diyor ki bana mektubun ulaştı. Ve senin zikrettiğin, sana işgal olan meseleyi ben diyor anladım. Ve İbni Teymiye'nin senin e, kafanı karıştıran sözünü anladım. Allah'tan seni İslam dinine hidayet etmesini istiyorum diyor. Bu diyor şeyhin bu sözünde kastettiği bugünkü tağutlara ibadet eden, putlara ibadet eden ve Uzza'nın latın kulu olan insanların tekfiri hakkındaki sözler değildir diyor. Nasıl olur da diyor hem Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederler hem de Ebu Cehil'in Müslüman olduğunu iddia ederler. Ebu Cehil'in tekfiri muayyen bir tekfirdir diyor. Tabii ki diyor bugünküler Ebu Cehil değil. Adları Ebu Cehil değil ama Ebu Cehil'in yaptığının aynısını yapıyorlar. Birazdan zaten onunla ilgili hadis de gelecek inşallah. Neden aynı şeyi yaptıklarına. Diyor ki bilakis Şeyh'in diyor, tekfirdeki ibaresi sahihtir diyor. Bel ibaratun sarihatun vadihatun fi tekfirihî. Çok açık, sarih bir şekildedir. Misli İbni Feyruz ve Salih İbn Abdillah. İşte bu da o dönemde yaşayan iki tane daha müşrik. Ama tabii müşrik derken bunlar davetçi adamlar. Yani bugünkiler var ya kendilerine göre birileri davetçi. Birilerini etrafına takmış, toplamışlar, peşlerine takmışlar kendilerince selefin menhecini anlatıyorlar ama bunlar küfrün imamı bu adamlar. Aynı şekilde o dönemde İbn Feriz ve Salih İbn Abdillah da şirki, kabirciliği, diğer meseleleri yaymaya çalışan insanlar. Bunların tekfire hakkındaki mesele çok açıktır diyor. Bunlar insanı dinden çıkartan açık küfürlerdir. İbnü'l Kayyim da diyor bunu zikretmiştir birçok kitabında. Sonra devam ediyor bazı ayetlerin tefsirleriyle, bazı hadislerin tefsirleriyle uzamaması için ben oraları geçiyorum inşallah. E, diyor ki, şeyhinin bu sözlerinde bahsettiği şeyler, yani bu tekfirde bahsettiği bir daha de da tekfiridir. Yoksa Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin tekfiri hakkındaki sözler değildir diyor. Ondan sonra da Allah'a sığınırız. Senin diyor bu saptığın sapıklığın diyor, bak talebesi olmasına rağmen, hak sıratı takım yoldan sapmasına rağmen ona böyle hitap ediyor. Senin diyor bu sapıklığa sapmanın sebebi, müşriklerin beldelerinde yaşama, onlara dostluk etmen, arkalarında namaz kılma, onlara yalakalık yapma, Müslümanlardan beri olduğunu onlara izhar edip, onlara yalakalık yapıp yanlarında durma. Allah'ın rezak sıfatında şüphe etme. Bakın altını çiziyorum. Allah Allah'ın rezak sıfatında şüphe etme. Niye müşrikleri yanaşıyorlar? Hani Arapça öğretecek, bir şeyler öğretecek. Onlar da ona maaş verecekler. O da oradan gelir elde edecek diye. Tamam onların yaptığı şirk hata ama e, ben işte Para kazanıyorum, mal kazanıyorum. O yüzden aralana girdim. İşte şeyh diyor senin bu pis menhecinden dolayı Allah subhanahu teala ne yaptı? Senin kalbine bu hastalığı attı diyor. Ve sana diyor Ammar ibn Yasir'in meselesi de kapalı kaldı diyor. Nahl suresindeki o ikra ayetini getirdikten sonra diyor ki Allah diyor e, burada ikraftan bahsetti ama sen bir şey unuttun diyor. İkrah söz ve amelde olur. İkrah akide de olmaz diyor. Yani senin akidene bulaşmış şirk. Senin artık İtikadında, inancında pislikler var. Değil amelinde ve şeyinde, sözünde. Artık itikadında bunlar var. Sen şirki şirk görmüyorsun, müşrikleri müşrik. O yüzden diyor İslam'ını bozdun. İyi düşün diyor Risale'sinin devamında. Ammara kılıç çekildiği gibi sana da mı kılıç çekti müşrikler diyor yanlarında durman için. O yüzden bugün çok dikkat ederseniz Allah beni ve sizi müşriklere meyletmekten muhafaza etsin. وَلَا terkenu ilalledine الَّذ۪ينَ وَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّا Sakın zalimlere meyletmeyin, itaat etmeyin diyelim. Meyletmeyin, ateş size de dokunur. Dikkat ederseniz piyasaya tevhid iddiasıyla çıkmış ve zamanla o ilk çıktıkları noktadan uzaklaşan insanlara dikkat edin hepsi nedir? Müşriklere meyleden insanlardır. Onlarla oturup kalkan, aman halka inmemiz lazım deyip de halkı ıslah edeceğiz diyerekten farkında olmadan kendilerini iqsad eden insanlardır. Önce mescit açarlar, halkı çağırırlar o mescide. Derler ki toplu tesbih bidattır ama maslahattan yapıyoruz. İşte maslahat var toplu tesbih o bidatı işleyelim. Sonra teravih kılarlar orada 8 kılmak isterler bilirler 8 kuvvetli olan sünnettir. Ama derler ki ne yapalım halk 20 diyor yoksa fitne çıkıyor. E arada tekbirler var ya biliyoruz bidatlar tek, tekbirler bidattır orada peygamber ve sahabesi bu fiilleri yapmamış ama. E ne yapalım halk bunu demesek bizi vurur, şöyle olur, fitne çıkar. Adama işte itikadını düzelteceğiz ama bu ameli bidatları işliyoruz. Bir bakmışsınız ki din adına bir şey kalmamış. İyafetler. Sonra tek başına kaldığında da o bidatları işler hale gelirler. Sonra bakacaksınız ki Allah korusun onlara meyletmişler. Batıllarını batıl görmüyorlar. Her hangi bozulma tahrif başladıysa başlasın neyden kaynaklanmıştır? Müşriklerle oturup kalkmaktan onlara meyletmekten. Devam. İşte bu sözün sıfatıdır. şeyin tıpkı diğer muayyen tekliksizliğe delalet eden sözlerde durduğumuz sözlerindendir Ancak eğer sorunlar izah edildiyse işte burada tekbirde tevakkuktan kasıt şudur ki büccetin ona ulaşmamış olmasıdır. Ancak ona, ancak ona hüküm ulaşmışsa bu meselede o kişinin tekbir tefsili ve mağsiyet saygı olarak isimlenmesi gerekir evet. Allah Allah ondan razı olsun. Onun söylediği bu söz zahir olmayan meselelerdir. Selamçılara yazdığı reddiyede bazı imamların riddet ettiklerinden çokça bahseder. Dur, belki... burada duralım inşallah. Dedi ya dikkat edersiniz Şeyh'in sözleri zahir meseleler dedi de anlattı. Peki zahir ve kafi meselelerin ayrımı nedir? Şimdi hani Türkiye'de önceden kimse delil bilmiyordu. Hadi şimdi kitap tercüme edildi herkes delil konuşuyor. Da şimdi artık deliller yerli yersiz kullanılıyor. Bir problem Türkiye'de şimdi bu tercümeler başladı. Zahir, kafi derken herkes zahirden ne anlıyorsa zannediyor ki o zahir, khafi ne anlıyorsa zannediyor ki o kafi. Ya şeriat hiçbir şeyin ucunu açık bırakmamış. Her şeyde bir sınır var. Geçmiş ulemanın zahir ve kafi diye meseleleri ikiye ayırdığı zaman ölçüt aldıkları, kıstas aldıkları meseleler olmuş demişler ki. Uluhiyet tevhidine taalluk eden. Ne de uluhiyet tevhidi? ibadet tevhididir. İbadetin her çeşitini sadece Allah'a sarf edilmesi. Bu mesele her türlü zahirdir demişler. Ve gene Kur'an'da Nas'ın açık bir şekilde beyan ettiği meseleler, isim ve sıfatlar dahi buna dahi. Mesela Allah işitendir, bilendir ayeti var değil mi? Alim. E şimdi Allah'ın işitmesi ve bilmesi hafî değildir, sırf isim sıfat meselesidir diye. Adamın bir tanesi buraya geldi konuşuyoruz. Adam işte usulsüz tekfir eden bir tanesi. Adama diyorum ki, e, İbni Teymiye diyor ki işte Ayşe Allah'ın ilim sıfatından şey yapmış... Şüphe etmiş ama cahildi. Bak diyorum hata etmiş yani. Olayı yanlış tevhil etmiş İbn-i Allah onu affetsin diyorum. E niye i̇bn Teymi Temi'ye bu yanlış teville kafir olmuyor da bugün Osman bin Asli yanlış tevhil edince sırf bundan kafir oluyor? İzah edemiyor. Başlıyor bu sefer. Diyor ki, isim sıfat meselesi hafidir diyor. Ya isim sıfat meselesi hafî mesele saymışlar da. Yani Allah'ın ilmi de mi hafî yani? Allah'ın bilmesi görmesi haşa Bundan hepsi de zahirdir yine. Yani isim sıfata taalluk etmesine rağmen bunların hepsi nedir? Zahir meselelerdir. Rububiyet desen zaten onun için şeye gerek yok. Risalete gerek yok. Rububiyet fıtratla bilinir. Yani Allah'ın insanın fıtratına koyduğu şeydir. Hep bir, büyük bir gücün var olduğuna inanmak, onun rızık verdiğine zarar ve faydayı onun verdiğine inanmak, mülkün sahibi olduğuna inanmak, onun yarattığına ve rızık veren olduğuna inanmak akılla ve fıtratla bilinen bir şeydir. Uluhiyet zaten zahir meseledir. Tevhidin üçüncü kısmı olan Esma sıfatında Gene bahsettiğimiz şekliyle açık olanları zahire dahildir. Onun haricinde bir de kafi olanları vardır. Allah'ın ayağını cehenneme koyması, Allah'ın eli, Allah'ın yüzü hadislerde ve diğer naslarda gelen. Bir adam bunları hemen inkar ederse kafir olmaz. O adama ne yapılır, hücret ne yapılır, götürülür. Çünkü bu naslar öyle çok münteşir naslar değil. Belki Müslümanların meclisinde şu anda elhamdülillah son dönemlerde ilmin yaygınlaşmasıyla bu naslar biliniyor çok rahat konuşulabiliyor ama daha düne kadar kimse bunları bilmiyordu. O yüzden buralardaki cehalet ne yapmaz diyor. O anlattığı zahir ve kafi ayrımından kastettiği bu. Buralardaki cehalet insan imanını diyor nef yetmez. Ama zahir olan uluhiyet tevhidi adam biri dese ki ya ben Allah'tan başkasına teşride itaatin işte şey olduğunu bilmiyordum. Ne yapayım? bu mazeret değildir ayetinin tefsirini burada ne yapmıştı vermişti değil mi neydi onun tefsiri ilim talim etme hırsı görseydi Allah onlara işittirirdi ama Allah işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi bu zahir mesele olduğu için burada makbul değildir devam kelamcılara yazdığı dediği bazı imamlarının bizde tetiklerinden çokça bahseder ve belki bu gizli olan meseleler hakkındaki sözlerdir Dedilir ki hata etmiş, satmıştır. Ona bir ceza ikame Duralım burada. Mesela bakın sünnetle sabit olan meseleler bu konuya girer. Mesela İbn Teymiye rahimeullah bu kafi olan küfür bidatları anlatırken örnek veriyor. Diyor ki mesela Kur'an mahluktur meselesi. Değil mi? Yani Kur'an mahluk mudur, değil midir? O fitne çıktığı zaman çoğu avam "İmam Ahmed ne diyecek?" diye ağzına bakıyor yani madem imanı yok eden bir şey niye bunlar orada ilimsizler nasıl Müslüman oluyorlar çünkü bu hafi bir mesele üzerinde konuşulmaya daha sonradan bir takım şeytanların ortaya attığı ve ilim ehlinin de onları reddettiği defettiği bir mesele öyle değil mi Kur'an mahluk mudur mesele niye çünkü Kur'an mahluk olsa haşa Allah'ın kelamına mahluk denmiş olur haşa Allah mahluk olmuş olur haşa Allah münezzehtir böyle şeylerde Allah'ın kelamı Allah'tandır ee, o yüzden kelamullahi diyoruz. Allah'a nispet ediyoruz. Allah'ın kelamı diyoruz Kur'an için. Öyle değil mi? Ayetlerde de böyle geliyor. Hadislerde de böyle geliyor. Allah'tan olan bir şey ne olmaz? Mahluk olmaz. Zaten euzu bi kelimatillahi teammati mişerimâkhalen. Allah izni teymiye rahmet etsin. Bu hadisten Allah'ın kelamının mahluk olmadığını çıkarmış. Eğer diyor Allah'ın kelamı mahluk olsaydı mahluka sığınmak şirktir diyor. Allah'tan başka bir mahluka sığınmak şirktir. Peygamber burada Allah'ın kelimelerine sığınmıştır şerlerden. Demek ki Allah'ın kelimesi mahluk değildir diyor. O yüzden diyoruz din anlayıştır diye. Hepimiz her sabah akşam okuyoruz değil mi bu şeyi, hadisi? Ee, o yüzden böyle hafif bidatları sayarken mesela diyor Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylemek. Bu da neyle sabit? İşte hadisle sabit. Bunlar diyor önce diyor hüccet beyan edilir. Hadis ulaştırılır. Bu meseledeki şüphelere gidilir. Hüccet beyan olduktan sonra, hüccet açığa çıktıktan sonra diyor artık kişi tekfir edilir. Eğer davetçi ise diyor, ehli sünnetin menhecini naklediyor, eğer bu hafif bidatlara çağıran bir davetçi ise o adam kafirdir, küfrüne hükmederiz hütçet ikamesinden önce de. Ama diyor bir mukallik ise ikamet hücceden önce fıskına hükmederiz. Hütçet kayın olduktan sonra ısrar ederse bu hafif bidat olan küfür de o zaman diyor o da daha sonradan hütçet ikamesinden sonra tekfir edilebilir. Devam. Fakat bizim bahsettiğimiz Müslümanların gelenin özelliğinin Özelinin bildiği, Resulün aleyhisselatü vesselam onunla gönderildiği ve muhalefet edeni kafir olacağı meselelerdir. Mesela Allah'a, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan tevhid üzere ona ibadet etmek ve Allah'ın dışında gerek meleklerden, gerekmelerden, gerekmelerden herhangisini veya başkalarının ibadeti, ibadeti ne çekmektir? Duralım burada, bu zikretli uluhiyet tevhidinin biraz da aksınmış şekli yani. Sadece Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başka meleklere, salihlere, benzeri şeylere ibadeti nefret etmek. La ilahe illallah'ın yani uluhiyet tevhidinin gereği olan kısım. Evet. Misli gene ne gibi? Bunlar İslam'ın en zahir şialarıdır. Tıpkı beş vakit namaza icabet etmek. Şimdi duruyorum, özür dilerim. Burada nereye geçti? Vaciplere geçti. Bak zahir meseleler sayıyor. Bir, uluhiyet deviydi. Yani açık olan zahir meselemin birincisi ulûhiyet. Yani sadece Allah ibadet. Sonra vacipler. Hangileri? Namaz. Na namazı icabet etmek onu ona etmek gibi. Yadık, kötülerin haram kılması, faizini içkinin ve kumarın haram kılması. Şimdi haramlara geçti. Bak bir vacipleri saydı. Namaz, oruç, zekat, hac benzeri. Emir. Bunlar emir. Bunlar vacipler. İki de neyleri sayıyor? Haramları sayıyor. Bunlardan da zahir olanlar var. Hangileri? zikrettiği içkidir, kumardır, faizdir. Öyle değil mi? Yalandır. Bunların hepsi malum olan şeyler. Evet. Daha sonra göreceksin onların çoğu bu küfürlere düşmüşlerdir. Reisleri hem de önde gelenleri yani davetçileri ve bununla mürtef olmuşlardır. Evet. Bundan daha açık bir ifadeyle e bu akılla razı gibi, tavrı razı, müşriklerin dininde taklit yapanlar gibi dedi evet. ki bu müslümanların iftiharıyla açık bir riddettir. Ha. Evet. Bunu da Allah'ın düşmanlarını zikrettiği şüphenin tafsilatını iyi düşün. Fakat Allah kime titredilerse Allah'tan başka ona maalik olan yok. Burada duralım, çok önemli. Allah'ın düşmanları dediği hangi adamları kastediyor? i̇bn Teymi'nin o sözünü umuva bura. i̇bn Teymi'nin o ilk başta zikrettiğimiz, ben en çok nehyedenim sözünü alıp da sapık görüşlerini delil edinenler için ne diyor? Onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Ama devamında da ne diyor? Allah kimi saptırdıysa onu hidayet edecek, Allah kimi hidayet ettiyse de onu saptıracak yoktur. O yüzden yani bu adamlar sanki bizim okuduklarımızı okusalar hemen bizim dinimize girecekler mi? Yok. Yani Allah zaten idare edecekse edecek, etmeyecekse etmeyecek. Allah'ın saptırdığına turu kafasına kaldırsa, Allah subhanahu aleyhi beni istirah turu kafalarına kaldırmıştı. Gene iman etmediler, gene iman etmediler. Hangi ayeti görürse görsünler, hangi delili burhanı görürse görsünler. Kesinlikle göreceksiniz ki yeni bir şüphe getirecekler. Niye inne shayateen ale yuhun ayla evliya himle Şeytanlar dostlarına vahyederler sizinle mücadele etmek için. Şirkin pisliğini anlamak için bir söz var. İbn Teymiyyeden fetva 18. cilt 52-55. sayfalarda diyor ki hiçbir şey yok ki Allah'ın emrettiği. Wal amel ahlak. İster amelden olsun, ister ahlaktan olsun bunların hiç biri layekifin <gülüyor> necatimini Allah'ın azabından kurtulmak için yeterli değildir. Ne Ancak neyle bunlar insana fayda verir? Tevhidin olmasıyla, şirkin o insandan nefh yok edilmesiyle. Devam. Bizim itikar ettiğimiz ve din edildiğimiz budur ki Allah'tan bizi bunda sebat ettirmesini diliyorum. Allah'u amin. Eğer o karıştırdıysa da bundan daha önemli ve yüce bir mesele var ki eğer Müslüman kendisine yüce ulaştıktan sonra çift koşarsa, ya da bunu muvahhitlerden daha faziletli sayıyor ya da kendini Hak üzere zannediyor ya da bunun dışında Allah ve Resulü'nün açıkça beyan ettiği alimlerin açıkladığı açık küfürlerden bulunursa ben, bizi Allah'tan ve Resulü'nden yerine iman ediyor ve onu her ne karıştırdıysa karıştırsın, onun tekbirine inanıyorum. Kendinin akidesini söylüyor yani Muhammed ibn-i Abdi Vahab. Bu mesele böyle evet. Biz bu meselede muhalefet eden alimlerden bir alim dahi bilmiyoruz. Biz, bu, bu da çok önemli bir söz yani. Yani geçmişe dair böyle bir ihtilaf bilmiyoruz. Zaten ne çıkıyorsa sonralardan çıkıyor. Yani seleften sonra gelen insanlarda çıkmış. Hangi bidat çıktıysa, hangi pis itikat çıktıysa, hangi pis menhet çıktıysa hep sonrakilerden çıkmış. E tabi şimdi dini de aradan aldığın için, nakille geldiği için aradakilerin pisliği de geliyor. Allah bize rahmet etsin, bizi... Kurtarsın bu bidatlardan, pisliklerden. Belki hayatımızda farkında olmadan yanlış noktalara varabiliriz. Allah bize inşallah bu meselelerde hakkı öyretsin. Evet. Şüphesiz onlardan Filahman ya da Kureyş'in yücresine kurtulmak için sizin anlar vardır. ki asrların durumu ne olacak? Taha 51. ayet. Biz başka milletlerden böyle duymadık. Sad Suresi 7. ayet. Dedik ya, Filavun ne diyor? Öncekilerin hali nedir ya Musa diyor. Baktı Musa tevhid anlatıyor. Herkes inanıyor. İş kötüye gidiyor. Dedi ki Musa, öncekiler nerede? Onları söyle. Babalarımız nerede? Çünkü herkesin hassas noktası anası babası. Adam çocuğun bir ortama çağırdılar deniviği. Böyle 30 tane genci toplamışlar. Çoğu da MGVC'ymiş. Sonradan öğrendim. Böyle gelmişler. Bana tevhid anlatmamı istedi oradaki misafir eden kardeş. Ben de A'dan Z'ye ama yani hiçbir mesele bırakmadım. Hani böyle genel tevhid gereklidir falan değil. İşte teşri küfürdür. İ, İ, Allah'tan başkasının teşri yapması, onları bu noktada itaat küfürdür. Bugün dedim şu şekilde itaat ediyor. A'dan Z'ye anlattım. Çocuğun bir tanesi oradan kalktı bana dedi ki "Hocam, senin anlattığına göre ben dedi anladım." dedi. Ben de hadi ben dedi aklıma yatıyor. Kabul ediyorum. Ya senin anlattığına göre dedi. Benim anam, ablam hepsi kafir dedi. Ben dedim. Şimdi anan, ablam batılda diye dini mi değiştirelim dedi. Din bu. Bak çok güzel de anlamış. Musa Aleyhisselam çocuk tabi kabul etmedi. Bir daha görmedim ben o çocuğu. Gelmedi çünkü. Ee, o gün 30 kişi vardı. Geriye gelen 2 kişiydi o 30 kişiden. Bir daha haftaya gittik. Onlarla konuşmak için 2 kişi geri geldi 30 kişiden. O çocuk... Bunu idrak etti ama insanın fıtratında akrabasına karşı bir sevgi gibi bir haslet var. Onu bildiği için firavun, şeytan hemen diyor ki Musa Aleyhisselam'a öncekiler nerede? Musa dedi ki onların ilmi Rabbinin katındadır. Sonra ikinci hücret de, müşrikler demişlerdi ki biz babalarımızdan bunu duymadık. O da malum bizim toplumun hücreti. Siz yeni bir din getirdiniz diyor. Bitiriyoruz inşallah biraz da bir paragraf. Şeyhülislam Risale-i Senniye'de Ağriciler Hakkı Mekanesi onların dinler çıkışı ve sallallahu aleyhi ve selamlaşmayı emreden halisi zikretti ve dedi ki eğer Nebi aleyhisselatü ve halifeleri döneminde kendilerini İslam'a nispet edip büyük ibadetlerle bulunmalarla aleyhisselatü vesselam selamlaşmayı emrettiyse aynı şekilde bu zamanda parti sebeplerden dolayı kendilerini İslam'a nispet edenler çıkabilir, çıkabilirler. Mesela Allah'ın kitabında zemmettiği aşırı dolu için şöyle dedi birinizde haksız yere aşırı gitmeyin şimdi burayı biraz açalım orada cümle de düşük olmuş tercümede ee, diyor ki eğer diyor hariciler gibi gece gündüz ibadet eden ki rivayetlere göre alınlarından nasır izi varmış secde etmekten nasır olmuş yani İz değil nasır varmış işte dizlerinde aynı şekilde burunlarında hani o aşırı secdeden dolayı izler çıkmış haricileri Gerçekten çok takvallı insanlarmış. Hatta haccacın önüne bir tane genç getiriyorlar harici. Herkes haccac zalim olduğu için korkuyor. Diyor ki ben, beni övücü bir şiir söyle. <gülüyor> İsterse söylemesin. Kellesini vurduruyor. Hemen bir döküyor şair şiiri. İşte sen şöyle bir komutansın böylesin falan. O çocuğu getiriyorlar harici çocuğu. Diyor hani ben Müslüman mıyım diyor hariciye. Sen kafirsin diyor ne Müslümanı. Diyor niye? O da anlatıyor kendince işte. Bak, onun nerede artık küfrüne hükmediyorsa nerede görüyorsa hani çocuğun korkmamasından açık yüreklilikle tavizsiz bir şekilde ortaya inancını koymasından dolayı haccac o çocuğu bağışlıyor harici çocuğu. Diyor ki buraya çok adam geldi kellesini kestim diyor. Sırf bana yalak oldukları için diyor. Sen diyor mert çıktın, niyet çıktın bana yalakalık yapmadın diyor. O çocuğu bağışlıyor. Gerçekten hariciler hani özlü sözlü bir insanlar ki Müslüman böyle olmalı Öyle vasıfları olan insanlar ama korkuda aşırı gitmek nereye götürüyor insanı böyle bir akıbete. Bir de sünnetten cahil olmak. Altını çiziyorum. Hakim-i Müsterdrek'inde bir hadis var. Hakim-i Müsterdrek'indeki hadiste Ali radiyallahu anhu İbni Abbas'ı onlarla tartışmaya gönderdiğinde diyor ki onlarla sünnetle mücadele çünkü onlar sünnetin cahiliği bilmiyor. Kur'an'a zahirine bakarlar. Yani mutezile gibi akılla işte buradan bu çıkar şuradan çıkar diye. Hatta e, bu İbn-i reddiye verdiği ikametülükçe yapılmadan tekfir edilmez diyenler sapık maktuluk dedi ya. Aslında bu görüşü ilk çıkartanlar hariciler. Haricilerden biri ganimet malı çalınca e, tekfiri gündeme geliyor. Çünkü onlara göre haram işleyen kafirdir. Aralarından bir kadılarına getiriyorlar diyorlar bu adam mal çaldı ne diyeceğiz bu adama. Bakıyor tekfir edecek olmayacak etmesi olmayacak. E diyor ki cahalet mazerettir diyor. Bu bilmiyordu diyor kanimet malından çalmanın haram olduğunu. O yüzden diyor mazurdur. Helal sayıyor musun sen bunu diyor. Yok diyor ben bilmiyordum. Tövbe ediyorum diyor. Küfür şimdi Tövbe ettim. Kurtuldu ve bırakıyor. O ilk gün işte ikamet rütçe yapılmadan tekfir edilmez bidatı haricilerin bu ümmete kazandırdığı bir bidat olmuş. Ondan bahsederek diyor ki eğer hariciler gibi insanlar dinden çıkıyorsa bugün kabirler hakkında aşırı giden cehaletin dibinde olan Bedeviler diyor hayli hayli ne yaparlar? İslam'dan çıkabilirler. Bu çok normal bir şeydir. Yani tabi burada şu da görünüyor. Haricilerin küfrüne hükmettiği görünüyor. Çünkü e, ulema arasında ihtilaf var. Kafir milyar, Müslüman mıları diye. Hadis var ya onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Tevil eden ulemalar diyorlar itaatten çıkarlar da. Hani Nasr'ın zahiri biraz açık görünüyor. Dinden çıkarlar diyor. Hiç itaatten falan. O onları Tabi din kelimesinin bir mealinin de itaat olmasından da kaynaklanan bir şey. O tekfir etmeyenler itaatten çıkar diyorlar. Ama İbni Hacer de çıkacaklarını söylüyor. Hatta bab başlığı da açmış kişinin farkında olmadan dinden çıkması babı. Sonra haricilerle alakalı o hadisi getirmiş. Eğer diyor öyle büyük ibadeti olan adamlar dinden çıkıyorsalar bilmediklerinden dolayı, bugünkü müşrikler şirk işlemelerinden dolayı neden İslam'da kalsınlar diyor. Şeyh Muhammed de burada sağlık ediyor. O yüzden bunu getirmiş. İnşallah kaldığımız yerden yarın Allah nasip ederse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Wa afri da wa nain alhamdulillahirabbil alimi subhanakallahumma wabihamdik ashhadu allai lahirlan tasafurka wa turihi.